Ağzı Allah'tan Şeytan Raje bin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbi al-Adamin ve ala Rasulina Muhammed ve ala Alehi ve Sahbhi Ajmegin. Ama Evet. Şimdi biz e, geçen dersimizde dedik ki usul alimleri usul fıkıh ilmini dedik iki şekilde tanımlamışlardır. Birinci şekil alimler usul fıkıh kelimesini bir bütün olarak usul fıkıh ilminin lakabı ve özel ismi olarak tanımlamışlardır dedik ve o tanımı zikrettik. Bir de dedi ki alimler usul fıkıh ismini kelimesini kendinden oluştuğu cüzlere ayırmışlar. Her bir cüz'ü kendi başına Tanımlamışlar. Daha sonra ortaya bir tanım çıkmış. O da ne dedik? Usul kelimesini önce tanımlamışlar. Daha sonra fıkh kelimesini lugaten ve istilahen tanımlamış, tanımlamışlar. Şimdi biz bugünkü dersimizde inşallah zaten ezberlediğiniz nazımda da görüyorsunuz bugünkü işleyeceğimiz yer. Walhukmu wajibun wamandubun wama ubihha vel mekruh ma ma haruma bu ma a, ma a. normalde bildiğimiz ma beraberlik ifade eden ma a. lakin burada ma ma haruma demişiz niye çünkü ta ki şiirin e, sesi bozulmasın diye daha sonra ma sahih mutlaqan vel fasidi min qa'idin hadani ov min abidi demişiz Öyleyse bugün dikkat ederseniz metnimizden de diyor ki وَالْحُكْمُ حُكُمْ وَاجِبٌ وَاجِبْتِرْ وَمَنْدُوبٌ وَمَنْدُوبْتُرْ وَمَا أُب۪يحَ وَمُبَحْقِلِنَنْدِرْ وَالْمَكْرُوهُ مَعْمَا حَرُمَ حَرُمَا Haramla beraber mekruhtur. Öyleyse konumuzun başlığı nedir kardeşler? Öyleyse konumuzun başlığı hüküm meselesidir. Hüküm meselesidir. Şimdi biz nazmımıza geçmeden önce biz nazmımıza geçmeden önce Öncelikle bizim konuşacağımız mesele şudur Şimdi hatırlıyorsanız Biz bir iki ders önce Dedik ki Bab Usulü'l-fıkıh babı Daha sonra ben size orada şöyle bir soru sordum Dedim ki alimler neden Kendi kitaplarını bablara ayırmışlardır Yani bir bütün olarak Hepsini yazıp Hiç başlıklara ayırıp bablara ay ayırmadan değil de <gülüyor> Neden konuları ayırmışlar Her bir konuya bir bab ismi koymuşlar Dedik Dedi ki bunun iki tane sebebi var Değil mi? Hatırlarsınız Dedik birincisi Kur'an-ı Kerim'e teessih olsun diye Çünkü Allah azze ve celle Kendi kitabını bir bütün olarak değil Parça parça Konu konu cüz cüz Hizip hizip sure sure Kitap bizim neyimizdedir? Elimizdedir dedik ikincisi ise baplara ayrılmış olan bir konu bazı alimlerin de dediği gibi en şatu lil kari için daha canlılıktır yani bir bütün olan konuların birbirinden ayrılmadığı yazılar okuyucu için zordur ağırdır canlı değildir ama başlıklar birbirinden ayrıldığı zaman konular farklı başlıkların ada farklı başlıklar altında toplandığı zaman Okuyan insan için çok daha kolaydır veya öğrenen insan için çok daha kolaydır. Öyle mi? Öyle. Şimdi bizim bu dakikadan sonra işleyeceğimiz konu, yani hüküm konusu biraz karışıktır. Yani metnin içerisinde açıkça söylemek gerekirse biraz karışıktır. Lakin biz ne yapacağız? Biz Allah'ın izniyle önce aynı mustalah Hadis dersinde yaptığımız gibi bu usul-fıkıh dersinde de şunu yapacağız. Önce biz sizin kafanızda bir iskelet oluşturacağız. Yani konumuza girmeden önce ben bazı e, tanımlar, bazı tarifler, bazı taksimatlara gideceğim. Bu bizim beynimizde bir iskelet oluşacak. Daha sonra metni işlediğimiz zaman, yani emritinin nazmını okuduğumuz zaman bu e, nazımda öğrenmiş olduğumuz belki biraz dağınık bilgiler, yani özellikle muasır kitaplara nispeten daha dağınık olan bilgiler bizim o kafamızdaki düzenli iskeletin altına yerleşecek inşallah. Bu şekilde karışıklık olmayacak. Onun için önce inşallah benim anlattıklarımı yani kitaptan bağımsız, müstakil olarak anlattığımı güzelce hefz edelim, güzelce anlayalım. Sonra nazmın içinde öğrendiğimiz noktaları, faideleri, nükteleri de getirip o öğrendiğimiz iskeletin altına yerleştirelim. Şimdi biz hüküm meselesi dediğimiz zaman direkt ortaya üç tane konu çıkar. Biz hüküm meselesi dediğimiz zaman direkt ortaya üç tane konu çıkar. Bunlar nedir? Birincisi, el hakimu hakimdir. Öyle değil mi? Yani bu hükmü koyan kimdir? Mesela biz diyoruz ki namazın hükmü vaciptir. Namazı terk edenin hükmü küfürdür. Öyle mi? Tamam ortada bazı hükümler var ama bu hükmü koyan kimdir? O zaman birinci konumuz nedir? Hüküm meselesinde birinci başlığımız el hakimu hakim olan hüküm koyan kimdir? İkinci konumuz nedir? İkinci konumuz ise El-Hukmu Hüküm nedir? Yani bu hakimin vermiş olduğu kararlara biz hüküm diyoruz. Bu hüküm nedir? Tanımı nedir? Çeşitleri nelerdir? O zaman ikinci başlığımız nedir? İkinci başlığımız Hükümdür. Üçüncüsü ise El-Mahkumu Aleyhi'dir. Üçüncü başlığımız ise El-Mahkumu Aleyhi El-Mahkumu Aleyhi'den kastımız nedir? Yani hakimin kendisi hakkında hüküm vermiş olduğu insanlar yani mükellef, mükellef kimdir? üzerine hüküm kılınan yani biz insanlar demek istiyoruz da. Ne zaman mükellef olur? Ne zaman Allah'ın emir ve yasaklarıyla mükelleftir vesaire. Üçüncü konu da budur. El mahkumu aleyhi yani ey el mükellef. Tamam? O da mükelleftir. Önce inşallah bu iskeleti güzelce oturtalım kafamıza bazı şeyleri anlatalım sonra metnimize geçelim veya utan geçelim el hakim bütün İslam ümmetinin icmasıyla bütün İslam ümmetinin icmasıyla çağımız müşrikleri müstesna hakim Allah azze ve celle'dir. Hüküm koyan, teşri yapan, kanun koyan, hükümler kendinden çıkan emir ve yasaklar belirleyen kimdir? Allah azze ve celle'dir. Allah azze ve celle'dir. Bunu söylerken alimler neye dayanarak bunu söylemişler? Alimler bunu söylerken Kur'an-ı Kerim'deki çok açık, bariz, sarih olan ayetlere dayanarak söylemişler. Öyle değil mi? Birinci başlığımız el هُوَ اللّٰهُ Hakim, Allah'tır. Ve bu konuda Müslüman olup da üzerinde ihtilaf olan kesinlikle bir durum söz konusu değildir. Hakim, müşerrî, kanun yapan Allah Azze ve Celle'dir. اِنِ Hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır. اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ O size Sadece ona ibaret etmenizi emretti. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İşte bu dost doğru dindir. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Öyleyse hüküm nedir? وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى Siz bir şey üzerinde ihtilaf ederseniz onun hükmü kime aittir? Onun hükmü Allah Azze ve Celle'ye aittir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? huvel ve ا Allah Azze ve Celle hakemdir ve hüküm de nedir? Hüküm de ona aittir. Allah Azze ve Celle e, hakemdir ve hüküm de nedir? Hüküm de ona aittir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Öyleyse biz diyeceğiz ki birinci başlığımız bizim hüküm meselesinde el-hakimudur. O da zaten bellidir. O da Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'dir. İkinci meselemiz ise hükümdür. İkinci meselemiz ise el-hukmudur. Yani Allah'ın koymuş olduğu kanunlar. O da nedir? El-Hukmu. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunlar. Hükmün tanımı nedir? Bunun tafsilatları tek tek gelecek. Sadece bir iskelet oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Hükmün tanımı şudur. Khitabullahil mutaalliku bifialil mükellefine ve yauta biefialil mükellefine bil-iqtida'i ev-i'takhiri ev-i'l-vada'i Allah Azze ve Celle'nin kulların fiillerine taalluk eden talep muhayyer bırakma ve yavta ile kulların fiilleriyle irtibatlı olan hitabıdır. Tamam. Biz hüküm dediğimiz zaman usul ilminde neyi kastediyoruz? Hitabullahi Allah'ın hitabıdır. El-Mutealliku irtibatlı olan, taalluk eden hitabıdır. Neye? Bife'lil mükellefine. Mükelleflerin fiillerine ne ile alakası olandır? Yani Allah'ın hitabıyla e, mükelleflerin fiilleri arasındaki taalluk nedir? İrtibat nedir? Bil-iqtidai ya taleptir, او التخيري veya da Allah azze ve Celle onları iki şey arasında muhayyer bırakır. او بالوضعي veya Allah vada'i yapar. Yani bir şey bir şeye sebep, bir şey bir şeye engel, bir şey bir şeye şart kılar veya da bir şeyin sıhhatini veya fesadını beyan eder. Tamam. Tabi dediğimiz gibi Bunları şimdi sadece iskelet oluşturuyoruz Daha sonra tafsilatını anlatacağız Şimdi biz ne dedik Dedik ki hükümün tanımı nedir Hükümün tanımı budur Usul ilminde hükümün tanımı budur ee, Usulcüler Şer'i hükmü Şer'i hükmü iki kısma ayırmışlardır Demişlerdir ki Ahkamu teklifiye Şer'i şer teklifi ahkamlar Ahkam, et el teklifiye el-şer'iye, şer'i ve teklifiye ahkamlar. Ahkam, el-vada'iye, el-şer'iye, şer'i ve vada'i olan ahkamlar. Tamam Hüküm demiş olduğumuz konu, yani Allah'ın koymuş olduğu hükümler, ikinci başlığımız, iki kısma ayrılır. Bir, ahkam, et el teklifiye el-şer'iye. İki, ahkam, el-teklifiye, el Ahkâm-ı teklifi dediğimiz teklifi hükümler nelerdir? Teklifi hükümler vacip, mendûb, haram, mekruh bir de mübahtır. Bunlara neden ahkâm-ı teklifiye denilmiştir? Çünkü içerisinde mükellef olan bizlere bir külfet vardır. Öyle değil mi? Ya bir şeyi terk ediyoruz. Ya bir şey yapmak zorundayız mesela içerisinde bir külfet vardır. Bu külfet olduğundan dolayı tafsilatı ileride gelecek zaten. Ne denmiş bunlara? Denmiş ki vacip, mendup, haram, mekruh bir de mübah. Bu beşi nedir? <gülüyor> Şer'i teklifi ahkamdandır. Şer'i teklifi ahkamdandır. Evet. Bu, cumhur-i ulemanın yanında böyledir. Tamam, cumhur-i ulema şer'i, teklifi ahkamı beş kısma ayrılmıştır. Hanefiler ise, hanefi uleması ise şer'i ve teklifi ahkam yedi kısımdır demişlerdir. Nedir? Farz, vacip mendup, haram, tahrimen mekruh, Tenzihen mekruh, bir de mübah. Yani o zaman e, hanefi uleması ne yaptı da yedi kısım oldu? Fazla vacibi birbirinden ayrı tuttu. Yeni bir şey getirdi. iki mekruhu da iki kısma ayırdılar. Derler tahrimi mekruh, bir de tenzihi mekruh. Tamam O zaman şer'i ve teklifi ahkam, cumhur-i yanında beş tanedir. vacip mendub, haram, e, mekruh, bir de ibaha. Hanefi uleması ne yapmıştır? İki tane daha eklenmiştir. ''Vacip ve mekruh, tahrimen ve tenzihen'' diye iki kısma ayırmışlar. Olmuş onların yanında ne? Onların yanında yedi kısım. Neden bunlara teklifi ahkam denmiş dense biri size? Tamam hükmünü anladık, bu hükümdür. Şari'in, kulların fiillerine taalluk eden hükümleridir bunlar. ''Vaciptir'' falan. Peki niye siz bunlara bir de şerî ve teklifi ahkam'' dediniz? Çünkü bunların yapılması, terk edilmesi, işlenmesi, niyet edilmesi falan Bunlar hepsi mükellef için içerisinde bir külfet olduğundan, bir meşakkat olduğundan, bir ağırlık olduğundan bunlara şer'i ve teklifi ahkamlar demiştik. Bir de hakame vadeiye vardır. Bir de ne vardır? Hakame vadeiye vardır. Hakame vadeiye. Şer'a. Hakame vadeiye nedir? Hakame vadeiye demek. Şar'igin bir şeyi bir şeye sebep kılmışsa. Veya bir şeyi, bir şeyin şartı kılmışsa, veya bir şeyi, bir şeyin önünde engel kılmışsa, öyle mi? Veya bir şeyin, bir şeyin sahih olması için, veya bir şeyin fasit olması için, sahih yani geçerli ibadetse Allah katında geçerli bir ibadet, muamelatsa yani Allah katında geçerli bir muamelat, fasit ise Allah katında geçersiz bir ibadet, Allah katında geçersiz bir muamelat demektir. Buna ne diyoruz? Buna vada'î ahkam diyoruz. Vada'î ahkam. O zaman kaç kısım oldu? Beş kısım. Sebep, şart, mani'a. Öyle mi yani? Engel, mani a. Bir de sıhhat, bir de ne var arkadaşlar? Bir de fesat. Tamam. Sıhhat, bir de ne beraber bir de fesat var. Bu da nedir? Şer'î, vada'î ahkamdır. O zaman ne yaptık? Şimdi iskeletimizi kuruyoruz kafamızda değil. Bir hakim. Allah Azze ve Celle. İki hüküm. Hüküm iki kısma ayrılır. Şerai teklifi ahkam. Altına hemen bir çizgi daha çiziyoruz. Cumhurun görüşü beş, Hanefilerin görüşü yedi. Bir de ne var? Bir de vada'i ahkam var. Vada'i ahkam. O da nedir? Sebep, şart, mani' Bir de nedir? Sebep, şart, mani' Sıhhat ve fesattır. Buraya kadar güzel. Dedik hüküm meselesinde üçüncü başlığımız nedir? Hüküm meselesinde üçüncü başlığımız اَلْمَحْكُومُ عَلَيْهِذِرْ Yani üzerine hüküm kılınan insandır. O da nedir? Mükelleftir. Yani biziz. Öyle mi? Mükelleften kastımız nedir? Mükelleften bizim kastettiğimiz şey şudur. Mükellef demek Mükellef demek kişinin akıl ve baliğ olup teklife engel durumlardan selim olmasıdır. Mükellef demek nedir? Kişinin akıl ve baliğ olup yani hem akıllı olacak, aklında bir sorun olmayacak hem de bu akıl mutlak bir akıl değil. Ne olacak? Bulug çağına erecek olan bir akıl olacak ki bu mükellef olsun. Yaptığı fiiller şeriat nezdinde ne yapsın? Değerlendirilebilsin, yargılanabilsin. Bir de Teklife engel durumlardan da ne olacak? Selim olacak, yani uzak olacak, yani beri olacak. Öyleyse üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise mehkum aleyhidir, yani mükelleftir. Şimdi biz zaten mükellefin tanımını yaptığımız anda, mükellefin tanımını yaptığımız anda, üçüncü başlığımız da anlaşıldı değil mi? Ortaya hemen şöyle bir soru çıkıyor. Peki aklı olup da buluğa ermeyenlerin durumu ne olacak? İki, aklı olup buluğa erip, Lakin, teklifin önündeki engel diye tanımda zikretmiş olduğumuz şeyler nelerdir? Öyle değil mi? Haa! Öyleyse bakın! Bir insanın mükellef olması demek, teklife ehil olması demektir. Öyle mi? Yani söylediği sözlerin, yaptığı fiil ve tasarrufların, şeriat nazarında kabul veya red edilebilmesi, kişinin onlar ile yargılanabilmesi demektir. Buna ne diyoruz? Buna ehliyet diyoruz. Yani kişinin mükellefliğe ehil olması, kendinde teklif ehliyetini bulundurması diyoruz. Bir insanın iki tane ehliyeti vardır. Bir insanın iki tane ehliyeti vardır. Birincisi, Ehliyetul Vücub'tur. Birincisi nedir? Ehliyetul Vücub'tur. İkincisi nedir? İkincisi ise Ehliyetul Eda'dır. Birincisi Vücub Ehliyeti, ikincisi Eda Ehliyetidir. Tamam Birincisi Vücub Ehliyetidir, İkincisi, eda ehliyetidir. Vücub ehliyeti ne demektir? Dedik birincisi vücub ehliyetidir, ikincisi eda ehliyetidir. Şimdi vücub ehliyetini anlatacağız. Vücub ehliyeti, kişinin lehine ve aleyhine olan haklara salahiyetidir. Yani bizim lehimizde ve aleyhimizde şeriatın bize tanımış olduğu bazı haklarımız var. Öyle değil mi? Lehimizde ve aleyhimizde. Mesela diyelim biz şeriatın koyduğu bir yasakı çiğnediğimiz zaman bu bizim aleyhimizde bir, bunun bir hükmü var öyle değil mi? Bir de bizim lehimize bazı hükümler var mesela biri öldüğünde biz ondan miras alıyoruz. Öyle değil mi? Bir alışveriş yaptığımızda karşı ki bir fayda menfaat bize geçiyor. Mesela işte kişinin lehine ve aleyhine birtakım hükümler var ya kişinin bu lehine ve aleyhine hükümlere salahiyetinin olması yani bu hükümlere uygun hale gelmesine ne deniyor? Ehliyetül vücub deniyor birincisi. Ehliyetil vücub iki kısımdır. Bir, nakıs ehliyeti vücub, bir de kamil ehliyeti vücub. Bir, nakıs ehliyeti vücub. iki kamil ehliyeti vücub. Nakıs ehliyeti vücub ne demektir? Nakıs ehliyeti vücub şu demektir. Kişinin annesinin karnına cenin olarak düşmesi demektir. tamam Bir çocuk annesinin karnındaysa, onun vücub ehliyeti meydana gelmiştir. Ama ne değildir? Kamil değildir. Nakıstır. Niye kamil değildir? Çünkü doğmama ihtimali var. Annesinin karnında ölme ihtimali var. Annesinin düşük yapma ihtimali var. Doğarken ölme ihtimali var. Öyle mi? O zaman daha annesinin karnındayken vücub ehliyeti vardır ama dünyaya gelmediği için ne değildir? Kamil değildir. Şimdi mesela diyerek bunun ne hakkı var ki? Örneğin diyelim bunun babası bu annesinin karnındayken öldü. Bu çocuk mirasta hak sahibi midir? Hak sahibidir tabi ki. Peki bu çocuğun mirastaki hak sahipliği ne ile geldi meydana? Annesinin karnında bir cenin oluşuyla. Öyle değil mi? Annesinin karnında bir çocuğun varlığı mirasta insanların ne yapmasına? Bir, bir hakkı, bir payı ayırmasına sebep oluyor. Bak çocuğun lehine, onun faydasına olan bir hüküm çocuk için ne yapıyor? İşliyor. O zaman nedir demek ki? Çocuğun bu ehliyeti var ama tam kesin de değil, tam kesin olmadığı için nedir? Tam kesin olmadığı için nakıstır. Ama dünyaya geldiği anda mesela diyelim dedesi dedi ki ben bu yeni doğan çocuğuma bu binayı hibe ediyorum örneğin. Çocuk bunu kabul ediyor mu? Reddetmeye yani. Çocuk ne anlar bina nedir? Ne anlar çocuğu mesela 20 sene sonra bekleyen büyük servetin ne olduğunu öyle mi? Belki çocuğa kibrit versen kendi binasını çakar yakar. Çocuk o kadar normalde şeyden uzaktır, tekliften uzaktır ama nedir? Biri ona hibe ettiği zaman o bu hibeyi almaya hak kazanıyor. O mal artık onundur. O mal artık nedir? O mal artık onundur. Ha, güzel. Peki bu malın ona olması, bu hakkın onun için sabit olması neyle oluştu? Çocuğun doğmasıyla, dünyaya gelmesiyle oluştu. Öyle mi? Anne karnındayken de olur bu ama anne karnında daha henüz doğması tam kesin olmadığı için Vucub ehliyeti yani onun hakkında aleyhinde ve lehinde bazı hükümlerin sabit olması vücub ehliyeti dediğimiz nakıstır. Daha tam çünkü doğu doğmayacağı belli değildir. Ama dünya geldiği anda nedir? Dünya geldiği anda ne olmuştur? Artık bu ehliyet onun için kamil bir ehliyet olmuştur. Artık bu ehliyet onun için kamil bir ehliyet olmuştur. Evet, evet. Daha sonra çocuk büyür. Öyle mi? Çocuk büyüdükçe bu defa eda ehliyeti demiş olduğumuz ehliyete sahip olur. Eda ehliyeti. Eda ehliyeti nedir? Eda ehliyeti. Yani kişinin yaptığı fiillerin şeriat nezdinde geçerli olup olmamasıdır. Yaptığı tasarrufların, yaptığı ibadetlerin, yaptığı muamelatların şeriat nezdinde sahih olup olmamasıdır. Tamam mı? Bu ehliyet yani eda ehliyeti dediğimiz ehliyet, bak vücub ehliyeti neydi? Kişinin lehine ve aleyhine olan hakların kendisine sabit kılan ehliyetti. Öyle mi? Eda ehliyeti nedir? Eda ehliyeti teklife daha yakın olan bir şeydir değil mi? Hatta bizzat teklifin kendisidir. Yani kişinin yaptığı fiil ve eylemlerin şeriat nazarında onun ile yargılana, yargılanabiliyor olmasıdır kişinin. İşte bu ehliyet, bu ehliyet yine iki kısımdır. اَهْلِيَّةُ الْاَدَاءِ نَاقِسَةً اَهْلِيَّةُ Eda Kamileten Yani nakıs eda ehliyeti, Kamil eda ehliyeti. Nakıs eda ehliyetinden kastımız nedir? Kişinin mümeyyyezlik çağından başlayıp buluk çağına kadar olan devresidir. Nakıs eda ehliyeti, Kişinin mümeyyizlik çağından başlayıp buluk çağına kadar olan dönemidir. Mesela çocuklar 7-8 yaşına geldikleri zaman mümeyyizden kasıt nedir? İyi ile kötüyü artık birbirinden ayırt edebilendir. Tam man manasıyla olmasa bile neyin zarar neyin fayda veya maht zarar yani %100 zarar, %100 fayda olan şeyleri artık çocuğun birbirinden ne yapmasıdır? Çocuğun birbirinden ayırt ediyor olabilmesidir. Hatta biz çocukken mesela Çocuğun mümeyiz olup olmadığını anlayabilmek için Şöyle bir soru yönelttirirlerdi Şeker mi daha tatlıdır para mı daha tatlıdır Diye Çocuklara soruyorlar şeker mi daha tatlıdır Para mı daha tatlıdır Çocuk eğer para daha tatlı derse mümeyiz olmuş demektir Bizim yaşadığımız bölge Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi Şafi olduğu için Şafi mezhebinde de işte Erkeğin kadının Yabancı bir erkeğe değmesi abdesti bozuyor ya Şimdi çocuk mümeyiz oldu mu Artık ona değdiği zaman abdest, abdesti bozu, bozar kabul ediyorlar, mümeğez olmadı mı yani o yaşın altında oldu mu kadın değse de abdest bozulmuyor. Onun için bu kadınlar için çok ciddi bir mesele yani hani bir çocuğun mümeğez olup olmaması kadınlar da böyle bir şey geliştirmişler yani çocuklara soruyorlar diyorlar işte para mı daha tatlıdır yoksa şeker mi daha tatlıdır? Çocuk şayet derse para daha tatlıdır. Tamam bu mümeyaz olmuş. Artık kadınlar için baş belası. Yani kadınlar buna dokunmuyorlar ki abdestleri bozulmasın. Ama yok eğer diyelim çocuk hala şeker daha tatlıdır diyorsa demek ki bu çocuk mümeyaz olmamıştır. Ee, elleri değse de abdestleri kırılmıyor veya bozulmuyor onlara göre. Ee, yani veyahut da takip etmiş oldukları mezhebe göre. Evet. Şimdi e, onun için ehliyetul eda Nakız hali nedir? Kişinin mümeyyizlik halinden, iyi ile kötüyi ayırt ettiği halden buluk çağına kadar olan kısımdır. Bu zamanda, Çocuğun tasarrufları ne olacak? Yani bu çocuk diyelim ki, bir alışveriş yaptı. Kendi parasıyla, kendine ait olan bir şeyle. Mesela örnek veriyorum, diyelim dedik ya, bu bebekken, ehliyetul vücub sahibiyken, dedesi tuttu, buna bir tane bina hibe etti. Bu da sekiz dokuz yaşında tuttu, bu binayı bir tane emlakçıya sattı. Tabii şimdi diyeceksin, satamaz ki. Yani bizim günümüzde satamaz. Günümüzde konuşmuyoruz. Yani Allah'ın ahkamının geçerli olduğu bir toplumu örnek veriyoruz. Diyelim ki dedi ki şeydir. Ben bu binayı sattım. Şimdi bu çocukta tamam ehliyet var. Yani eda ehliyeti, teklif ehliyeti var ama henüz ne değil tam değil nakız. Neden tam olabilmesi için bu luga ermesi lazım. Bu çocuk diyelim ki bunu sattı. Bu ne olacak? Veya bu çocuk diyelim ki parası var. Miras kalmış dedi ki ben haç yapacağım. Gitti haç yaptı. Mesela bu haç geçerli midir, değil midir? Bu diyelim, bu yaşta yapmış olduğu haç mesela. Daha sonra buluğa erdiğinde tekrardan üzerine farz olan hacı yerine getirmek zorunda mıdır? Yoksa o zamanda yapmış olduğu haç onun için geçerli midir? Ee, mesela vesaire. O zaman alimler ehliyetü'l-eda nakıs iken çocuğu iki kısma ayırıyorlar. Allah'ın hakkına taalluk eden tasarrufları ve kulların hakkına taalluk eden tasarrufları. Tamam Allah'ın hakkına taalluk eden tasarrufu nedir? İşte namazdır, haçtır, öyle değil mi? Bu tip şeylerdir. Allah'ın hakkına taalluk eden tasarrufları. İnfaktır vesaire. şudur budur. Diyorlar ki bu yaşta çocuğun yapmış oldukları sayhtır. Öyle mi? Ama çocuk bununla mükellef değildir. Yani yapmasa da çocuğa bir belası yoktur. Bir ukubeti, bir cezası yoktur. Ama çocuk yaptığı zaman bunlar çocuktan nedir? Çocuk yaptığı zaman bunlar çocuktan sayıhtır ve çocuktan kabul edilir diyorlar. Anlaşıldı. Mesela diyelim ki çocuk e, haç yaptı. Bunun delili nedir? Hani sayıh rivayette olduğu gibi kadın, çocuğunu kaldırıyor, veda haccında Peygamberimize gösteriyor. Diyor ki, Ya Muhammed! Hac Bunun için haç var mıdır? O da diyor, ve Yani onun için hac vardır, senin için de ecir vardır. Sen onu getirip burada haç yaptırıp, yanında gezdirip, bakımıyla ilgilendiğin için, ne vardır? Vardır. Yine hatırlıyorsanız biz Fıkıh dersinde, namaz bölümünde neyi görmüştük? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Çocuklarınız, Sünenlerde varit olan bir hadise, yedi yaşındayken onlara namazı emrediniz. Demek ki çocuk o yaştayken yapmış olduğu nedir? Yapmış olduğu ibadetler onun için geçerlidir. Tamam Ama yapmasa bir şey olur mu? Yapmasa bir şey olmaz. Niye? Henüz daha tam mükellef değildir. Bu, Nedir? Allah'ın hakkına taalluk eden mükellefin kullarıdır Kul hakkına gelince Kul hakkına taalluk eden hükümlere gelince Şafi uleması mümeyyyez olan çocuğun bu devirde yapmış olduğu tasarrufların hepsinin batıl olduğunu söylemişler Çünkü demişler henüz buluğa ermediği için tasarrufları onun hakkında ne değildir? Tasarrufları onun hakkında geçerli değildir Ondan dolayı batıldır. Mesela diyelim sizin dokuz yaşınızda bir çocuğunuz var. Misal. E, bir gün geldi siz ona bir hediye almışsınız. Bir telefon hediye ettiniz mesela. Baba dedi ben telefonu götürdüm şeye sattım. Telefoncuya sattım mesela. Şafii ulemasına göre bu bey batıldır. Niye? Çünkü bu çocuktur. Ve henüz tasarrufları yerine gelmemiş. Yani o telefon karşıdaki telefoncunun mülküne geçmez. Telefoncunun parası da çocuğun mülküne yapmaz geçmez. Tekrardan geri iade edilmesi lazımdır. Ba batıl demek nedir? Batıl demek budur. Tamam Veya diyelim çocuk yetişsin adınıza bir şey satın aldı mesela. Sizde bundan haberiniz yoksa tabi şafi ulemasına göre bu nedir? Bu batıldır. Neden? Çünkü bu çocuk ne yapmamıştır? Çünkü bu çocuk ehliyete, ehliyet mahallinde olan bir insan değildir. Ehliyet mahallinde olan bir insan değildir. Evet. Hanefi uleması ise kul hakkına tealluk eden ve çocuğun buluğa ermeden, yani ehliyetül edanın nakısı olduğu zamanda yapmış olduğu fiilleri Hanefi uleması ise şey yapmıştır, Hanefi uleması ise kısımlara ayırmıştır, tamam? Demiştir ki Hanefi uleması, bir, Hanefi Uleması demiştir ki bir mahd fayda olan fiiller yani yüzde yüz fayda olanlar yüzde yüz fayda olan fiiller bunlar nedir demişlerdir bunlar geçerlidir demişler yani bir çocuk diyelim ki aldı telefonu sattı karşılığında para aldı fayda yani yüzde yüz fayda çocuk kar etmiş Mesela yüz milyonluk telefonu 250 milyona satmış tamam yüzde yüz ne var burada fayda var. Bu demişler geçerlidir yüzde yüz zarar çocuk diyelim kandırıldı bu geçersizdir demişler fayda ile zarar arasında dönenler üçüncü kısım ise fayda ile zarar arasında dönenler mesela diyelim çocuk bir alışveriş yaptı ve yapmış olduğu bu alışverişte yapmış olduğu bu alışverişte yani normal piyasada bildiğimiz alışveriş türünden bir alışveriş faydası da var zarara da olabilir bu tip durumlarda ise Alimler demişer ki velisinin icazetine bağlıdır. Şayet velisi çocuğa icazet verirse, desek ki tamam geçerlidir, geçerlidir. Desek ki geçerli değildir, geçerli değildir demişler. Tamam mı? İki kısma ayırmışlar. Ehliyetul eda'i kamileten ise insanın buluğa ermesidir. Yani insan buluk çağına erdiği zaman teklife engel durumlardan biri de söz konusu değilse ittifakla Yaptığı bütün ibadetler, söylediği bütün sözler, yaptığı bütün tasarruflar şeriat nazarında nedir? Şeriat nazarında geçerlidir. Tamam. Şeriat nazarında geçerlidir. Buna da ne diyoruz? Ehliyetul edai Kamileten Buraya kadar inşallah bu anlaşıldı. Tamam. İskeleti tekrarlıyorum. Hakim Allah'tır. Hüküm iki kısımdır. Teklifi ahkam bir de vada'yı ahkam. Teklifi ahkam Cumhurun yanında beş kısımdır. Hanefilerin yanında nedir? Yedi kısımdır. Vada'i ahkam ise beş kısımdır. Tamam Daha sonra mahkum aleyhi yani mükellef. Mükellef nedir? Mükellef, teklife, ehliyet, ehliyeti olandır. Ehliyet nedir? İki kısımdır. Vucub ehliyeti bir de eda ehliyeti. Vucub ehliyeti iki kısımdır. Değil mi? Kişinin lehine ve aleyhine sabit olan haklar iki kısımdır. Nakıs olduğu zaman anne karnındayken, kamil olduğu zaman dünyaya geldiği zaman. Ehliyetül eda ise iki kısımdır. Nakiseten eksik olduğu zaman, kişi mümeyaz olduğu zaman, bir de ne? Bir de kamileten kişi artık buluk çağına erdiği zaman. e evet. Şimdi, kişi bazen buluk çağına erir. Yani el-aqilul baligu olur. Tamam. Akıl ve balık olmasındaki kasıt nedir? Kişinin Celle'nin hitabını anlayabiliyor olmasıdır. Öyle mi? Yani biri size sorsa desek ki mesela mükellefteki bu akıl ve bulugdan kasıt nedir? Kişinin Allah'ın kendisine yönetmiş olduğu hitabı anlıyor olmasıdır. Tamam? Anlıyor olmasıdır. Güzel. Lakin bazen insan akıl da olur, bağlı da olur. Ama kişinin mükellef olmasına yani söylediği söz ve yaptığı fiillerden dolayı yargılanıyor olmasının önünde bir takım engeller olur. İşte bu engellere alimler ne demişler? ''Avaridul ehliye'' demişler. ''Avaridul ehliye'' Yani ''Avaridul ehliye'' demek birazdan zikredeceklerimizden herhangi biri bulunduğu zaman kişi e, balıkça, buluk çağına gelmiş olsa bile ama ne değildir? Mükellef değildir. Yani Allah katında sorumlu değildir. Tamam Alimler teklife engel olan durumları anlatırken biz dedik ki kişi neyle mükellef oluyor? Akılla. Öyle mi? Akıl kemale erdiğinde kişi ne oluyor? Mükellef oluyor. Ne yönüyle mükellef oluyor? Allah azze ve celle'nin hitabını anlayabiliyor olma yönüyle mükellef oluyor. Öyle mi? O zaman avaridul ehliye nedir? Kişinin aklını, anlayışını, fiili yapmak için kendinde bulunan iradesini engelleyen şeylerdir. Tamam mı? Avaridul ehliye nedir? Kişinin aklını, anlayışını vesaire anlamasını, fehmetmesini önünde engel olan şeylere avaridul ehliye diyoruz. Bunlardan biri olduğu zaman kişi nedir? Bunlardan biri olduğu zaman kişi sorumlu değildir. Yanlış yapsa da, Allah'ın hükmüne muhalefet etse de kişi onun ilahe Allah katında ne yapmaz? Yargılanmaz. Bu da Allah'ın neyindendir? Allah'ın rahmetinden, Allah'ın lütfundandır. Tamam. Lakin bazı şeyler vardır. aklı örtmesine rağmen aklı kapatmasına rağmen, insanın anlamasının önünde engel olmasına rağmen bu insanın Allah katında yargılanmasının önünde bir engel değildir. Öyle mi? Öyleyse avaridul ehhlliiyeyi alimler iki kısma ayırmışlardır. Avaridul ehhlliiyeyi alimler iki kısma ayırmışlar. demişler ki bir semavi olan engeller, yani semavi olup da teklife engel olan durumlar. iki kesbi olup da teklife engel olan durumlar. İkincisi nedir? İkincisi, kesbi olup da teklife engel olan durumlar. Güzel. Semavi engel ne demektir? Kişinin oluşmasında hiçbir payının olmadığı direkt Allah azze ve celleden olan engellerdir. Semavi engeller. Tamam Semavi engeldir. Yani mesela örnek vereceğiz zaten buna. Delilik. Yani bir adam 30 yaşına da gelse, hani buluk çağını geçmiş olsa bile, buluğa erse bile delilik kişinin Allah'ın hitabını anlamasının önünde bir engeldir. O zaman doğal olarak insanın mükellef olmasına da bir engeldir. Kimse deli olmak ister mi? Kimse deli olarak doğmasında kimsenin bir etkisi var mıdır? Yoktur. Delilik Allah'ın insan için yazmış olduğu bir durumdur. Bak bu nedir? Semavidir. İnsanın hiçbir kesbi olmayan, insanın oluşma sürecinde Hiçbir etkisinin olmadığı şeylere semavi engeller diyoruz. Tamam Bir de ne vardır bununla beraber? Bir de kesbi engeller vardır. Kesbi engeller vardır. Kesbi engeller de nedir? Mesela sarhoşluk İnsanın aklını da örter. Öyle mi? İnsanın anlayışını da engeller. Adam diyelim kendi gitti, içki içti. Sonra içki içtikten sonra da tuttu. Mesela Allah Azze ve Celle'ye küfretti. Örneğin bu adam nedir? Kafirdir. Neden kafirdir? Bak. Oysa aklı yerinde değil. Aa. Aklının yerinde olmamasını kendisi yaptı ama, öyle mi? Yani kesbi bir engel. Bu engel, şu an kendinde bulunan engel nedir? Kendinde bulunan bir engel, kesbi olan bir engeldir. Kesbi olan bir engeldir. Tamam? O zaman her aklın, aklı götüren veya her insanın, mesela diyelim işte teklifin şartlarından biri nedir? Kişi Allah Azze ve Celle'nin ne yapacak bilecek. E diyelim adam Allah Azze ve Celle'nin kitabını bilmiyor. Mesela bir ayet kelimeyi duymamış. Ayet diyor namaz kılın ama adam namaz kılmıyor mesela öyle mi? Bu adam namaz kılmamanın cezasını alabilmesi için yani bu yanlışıyla, bu muhalefetiyle yargılanabiliyor olmasındaki sebep nedir? Cehaletidir. Ya adama sorduğunda diyor ben ve akimussalat diye bir ayet ben duymamışım ömrümde. Namaz kılın diye bir şey duymamışım. Bak alimler fıkıh kitaplarında ne diyorlar? Eğer diyorlar yeni İslam'a girmişse, yeni İslam'a girmişse, veya dağ başında yaşıyorsa bu cahaleti onun için mazerettir. Niye? Çünkü henüz daha caaleti keşbi değildir, değildir. Nedir? Semavidir. Adam yeni Müslüman olmuş insan Müslüman olduğu anda bütün İslam'ı duyamaz ki. Öyle mi? 2. Adam dağ başında yaşamış. Tamam bilmiyor ama adam. Adamın bilmemesi de kendi yaptığı bir şey. O dağ başına Allah'ın namaz emri ulaşmamış. Adam ne yapsın? Öyle mi? Bak, alimlerin söylemiş olduğu söz nereye çıktı? Semavi, cehalet semavi olduğu zaman adam hakkında ne oldu? Engel oldu. Ama adam diyelim İslam toplumunda Müslümanların içinde yaşıyor. Herkes gece gündüz namaz e, kılıyor. Mesela adam dedi ki ben namaz kılmayı bilmiyorum. İttifakla bu adamın sözü bilmiyorum. Sözü ne değildir? Mazeret değildir. Bakın aynı cehalet adamın kendi kesbi olduğu zaman adam gerçekten bilmiyor olabilir ha. Yani İslam toplumunda yaşayıp da gerçekten bilmiyor olabilir örneğin. Ama İslam bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü bu kesbidir. İsteseydi öyle bilirdi. İslam bu cehaleti ne yapmıyor mesela mazeret kabul etmiyor. Ama eğer gerçekten yeni Müslüman olmuş dağ başında yaşamış hani hep alimlerin sözlerinde okuyoruz ya bazıları da hemen bu sözlere yapışıp getiriyorlar ooo diyorlar bütün müşrikler artık mazurdur. hatta şirk çok güzeldir çünkü cahildirler bilmiyorlar ne de olsa diyorlar ya alimlerin sözünü anlamadıklarından usülden bir şey bilmediklerinden dolayıdır. Oysa usule inmiş olsalar Alimler elbette ki teklife engel durumları kabul etmişler, gözetmişler. Allah gözettikten sonra alimler nasıl gözetmesin? Öyle değil mi? Ama ne şartıyla? Ama semavi olup kesbi olmamak kaydıyla. Kesbi olduğu zaman nedir? Elinde Kur'an olan, elinde sünnet olan, kendince İslam dediğinde mangalda kül bırakmayan, cennetten her gün kendince arsalar satın alan insanlar için bu ne değildir? Bu geçerli olan bir durum değildir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki eğer engel mesela semavi engel de Delilik. Öyle mi? Çocukluk mesela, uyku mesela, unutkanlık mesela, öyle değil mi? Çünkü İslam unutmayı mesela e, semavi engellerden saymış, öyle mi? Ondan sonra mesela e, ne gibi? Diyelim ki aklın olgunlaşmaması. Yani e, ateh demiş olduğu o denilen yani e, deli de değil ama akıllı da değil. İkisinin ortasındaki durum e, mesela vesaire. Bunlar nedir? Bunlar hepsi mesela şeydir, semavi engellerdir ve bunlar kişinin hakkında geçerlidir. Ama bir de ne vardır? Kesmi engeller vardır, aklı örter, fehmi örter, ilmi ortadan kaldırır. Ama ne değildir? Ama İslam nezdinde geçerli değildir. Ve alimlerin özellikle mesela şimdi e, bu çok önemli bir meseledir. Yani bu avaridul ehliye meselesi çok önemli bir meseledir. Niye? Çünkü adam sizin hakkınıza tecavüz etmiyor ki karşınızdaki adam. Siz diyesiniz ya bir şey olmaz. Ehliyeti geçerli olsun olmasın. Allah affetme yetkisini bana vermiş ben bu adama affettim mesela. Tamam. Adam diyelim sizin malınızı çaldı. Ortada teklife engel bir durum var mı yok mu onu konuşuyoruz mesela. Tartıştık. Bu kesbi midir mavi midir vesaire. Çok da mühim değil. Affet gitsin. Öyle mi? Ama adam Allah azze ve celle'nin hakkına geçiyor mesela diyelim. Namaz kılmıyor. Şirk koşuyor Allah azze ve celle'ye mesela. Öyle değil mi? Zina yapıyor mesela adam. Fuhşu ve fuhşiyatı yeryüzüne yayıyor. Yeryüzünü fesada veriyor mesela. Örnek veriyorum. Toplumun hakkına girmekle Allah'ın hakkına e, giriyor. Böyle bir adamın mükellef midir? Teklife engel bir durum söz konusu mudur gibi bir şeyin tespiti ciddi anlamda nedir? Ciddi anlamda önemlidir. Ciddi anlamda önemlidir. Neden? Çünkü söz konusu Allah Teala ve Celle'nin hakkına ve hukukuna geçmektir. Ondan dolayı rastgele davranmamak gerekir. Rastgele davranmamak gerekir. Bir de Allah kendi ahkamına muhalif olanlar için yeni yeni hükümler getirmiş. Öyle mi? Yani Allah Teala ve Celle kendi ahkamına muhalif davranan insanlara bir takım isimler vermiş. Kafir demiş, müşrik demiş. Öyle mi? Fasık demiş, mübtedi' demiş. Mesela şeriat şeriata muhalefet edenlere, şer'i ahkema muhalefet edenlere bir takım neler vermiş? isimler vermiş. Ve bu isimlere binaen de bir takım hükümler vermiş. Yani kafire ait bir takım hükümler var. Kafirle yapılması gereken bir muamele var. Mübtedi ile yapılması gereken bir muamele var. Adil müslümanla yapılması gereken bir muamele, fasık müslümanla yapılması gereken bir muamele var. Öyle mi? Siz, bu adam Allah'ın emrine muhalefet ediyor ama bu ismi almasında veya bu hükmü almasında teklife engel durumlar geçerlidir dediğiniz zaman Allah'ın koyduğu isimleri veya Allah'ın koyduğu hükümleri ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Ondan dolayı nedir? Bu mesele tehlikelidir. Yani insan avaridul ehliye meselesini güzel anlamalı. Güzel anlamalıdır ve güzel bir şekilde de ne yapmalıdır? Güzel bir şekilde tatbik. Etmelidir. Hele özellikle bunu alimler adına yapıyorsa, alimlerin bazı taksimatları bazı sözleri adına yazıyorsa öyleyse alimlerin usulde bu konuyu nasıl usullendirdiğini önce anlaması lazım ki muayyen bir konuda alimin vermiş olduğu fetvayı usulüne döndersin ve usulünde hangi başlığın altına girdiğini ne yapsın görebilsin. Evet. Şimdi biz bu konuyu niye anlattık? Tekrar son olarak zikrediyorum inşallah. Biz dedi ki bu konuyu şundan dolayı anlattık. Dedi ki hüküm, hakim ve mehkum aleyhi meselesi usulün ve bizim de şu an işliyor olduğumuz varakat nazmının konusudur. Konularındandır. Tamam. Lakin dağınık bir şekilde anlatılmıştır. Dağınık anlatıldığı için de talebenin anlamasının önünde bir engel vardır. Dağınık ee, anlatıldığı için talebenin anlamasının önünde engel vardır. Yani tam anlayamayabilir, karıştırabilir. Önce ben konulara geçmeden önce e, kafamızda oluşabilmesi için bir iskelet verdim. Hüküm hakim ve mahkum aleyhi konusunda bir iskelet çizdim. Bundan sonra dağınık olarak metinde anlatılan bu bilgileri bu iskeletin altına yerleştirip düzenli bir tertipli bir bilgi haline getirebilirsiniz. Zaten daha önce şu an bunu anlatmama gerek yoktur. Tertipli ve düzenli bilgiyle dağınık ve tertipsiz bilginin arasındaki farkı, düzenli bilginin ne kadar önemli olduğunu daha önce defa atan farklı farklı münasebetlerle hep beraber anlatmış olduk. Şu dakikadan sonra bu anlattıklarımızı tek tek tek tafsilatına gideceğiz artık. Hüküm dedik ya, hükmü tanımladık. Tanımı nedir? Tanımın içindeki parçacıklar nelerdir? Ne anlama gelir? Vacip nedir? Vacibin kısımları nelerdir? Vaciple ilgili ihtilaf nedir? Artık tek tek konuların tafsilatına gireceğiz. Ama önce iskeletimizi kafamızda güzelce ne yapalım? İskeletimizi kafamızda güzelce oturtalım inşallah. Tamam?